Kurtuluşun Doğu Cephesi 28 Mart'ta Şahin Bey'in şehadeti var. Ondan sonra şehitçi olaylara başlar. 1 Nisan 1920. Kamil şehit olmuş. Şahin Bey şehit olmuş. Artık halkta herhangi bir tahammül kalmamış. Ve ilk koşullarıyla beraber şehitçi savaşları 1 Nisan 1920'de başlar. Ve Fransızlarla Türklerin olduğu yerler ayrılmıştır. Gazette düşünürsek bizim Hürriyet Caddesi dediğimiz yer vardır. Hürriyet Caddesi'nin sağ tarafında, Gazire Caddesi tarafında Müslümanlar kalmış, sol tarafında Ermeniler ve Fransızlar. Biz Antep savunmasının geçtiği yerin tahmini bir ölçümünü yaptık. 18-20 km'de geçiyor bütün alan. Bugün aramızda olmayan tanıkların seslerini ise TRT yapımı, Milli Mücadele Son Tanıklar ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Antep'in Direnişi Bir Şehrin Filmi belgesellerinden yararlanarak sizlerle paylaştık. Bu hafta Radyo 1'de 3. bölümünü dinlediğiniz Kurtuluş'un Doğu Cephesi'ni sizler için GAP Diyarbakır Radyosu yapımcılarından Devrim Yiğit hazırladı. Teknik yapımda Ercan Yaşar ve Semih Suat Sarı görev aldı. Programın sunumunda ben Engin Ünsal haftaya aynı saatte Kurtuluş'un Doğu Cephesi'nde yaşananları paylaşmak üzere sizleri bekliyor olacağız. <Gülüyor> Kurtuluşun Doğu Cephesi